o şahidü enne Muhammedun abduhu ve resuluh Allahum salli ve sellim ve barik ala abdika ve resulika Muhammed ve alihi ve sahbihi ecma'in amma ba'd bugün 24 Ocak 2010 Pazar Ehli Sünnete göre iman derslerimizin birinci dersi tevfik Allah Subhanahu wa taala'dan. Tabii e, bu uzun bir ders olacak inşallah yani allah ee, Allahu Âlim en az 30-40 derslik bir ders. Tüm teferratıyla iman işlemeye çalışacağız biznillah. Ancak işte konuya girmeden önce bir ön mukaddime lazım. Birkaç tane tembih var tabi burada. Birinci tembihimiz konumuz kitap ve sünnete göre imanı anlatmaya çalışmak değil. Bak, tamam. Konumuz ne? Kitap ve sünnete göre imanı anlatmaya çalışmak değil. Çünkü herkese göre anladığı iman kitap ve sünnete göre zaten. Bizim amacımız burada e, selefin mezhebini ne yapmak? Selefin imandaki mezhebini tahhir etmek. Yani işte kitap ve sünnete bakalım imanı bize nasıl anlatmış bunu anlamaya çalışalım ve insanlara sunalım derdimiz bu değil. Çünkü biz bunları hiç düşünmeye gerek duymadan zaten Selef bunu çözmüş, yemeği koymuş önümüze pişirmiş, hazırlamış. Bizim burada yapmamız gereken o yemeği yemek. Şimdi o yüzden diyoruz ki bizim burada bu derslerde imanla alakalı derslerimizde anlatmaya çalışacağımız ortaya konulmuş, tarihte açıklanmış, şerh edilmiş, mukarrar kılınmış ve son nokta konulmuş olan iman mevzusu, ehli sünnete göre, bu mevzuyu insanların önüne sunabilmek, tamam? Mı? Yoksa bu mevzuyu araştırıp Kur'an-Sünnet'te nedir bunu bulmak değil. Neden? Neden bunu özellikle söylüyorum? Yani şimdi biz bugün Kur'an-Sünnet'e baksak, iman hakkında bir şey bulsak ve baksak ki o iman hakkında ayet ve hadisin söylediği şey. Selefin mezhebine tersmiş gibi görünüyor. Biz ne alacağız? Neye alacağız? Ayet adısı mı alacağız? İşte burası müşkülat. Eğer bir insan derse ki ben Kur'an'a sünnete bakarım zahiri bana ne diyorsa ben onu alırım İşte bu her zaman söylüyoruz. Bu dalaletin başlangıç noktasıdır. O yüzden bizim mezhebimiz haktır. O da selef mezhebi. Biz ona zahiren muhalefet eden nas görürsek o nası anlamadığımıza hükmederiz otomatik Tamam. Her zaman <gülüyor> vurguladığımız bir şey var. Mesela Kur'an'da ve sünnette yüzlerce nas görsek, sahih rivayetler görsek sünnette, ayette onlarca, Kur'an'da onlarca ayet görsek, iman hakkındaki bir şeye B diyor, Selef ise bunu A diyorsa, biz burada A'yı alırız. kan ve sünnette anladığımız behi almayız. Neden? Çünkü biz şuna iman ederiz. Bir tak bir hak taife vardır ve bu hak taife kıyamete kadar hak olarak devam edecektir ve onlara muhalefet edenler onlara hiçbir zaman bir zarar veremeyecek. Bundan dolayı biz diyoruz ki bu hak taifede mukarer kılmış akide var. Biz bu akideyi savunmak için Akideyi ikrar etmede delil ararız, tamam. Ama delilin zahiri bize o mezhebin farkında bir o mezhepten farklı bir şey söylüyorsa biz onu reddederiz. Ayet hadisi reddetme babında değil, orada aklımızı reddederiz, anlayamadığımızı hükmederiz. Yani yüzlerce, binlerce rivayet, ayet, hadis görsek beyaz diyor, ama selef buna siyah diyorsa bu siyahtır. tamam? Biz bunu hükmederiz. Eğer sen dersen ki yok ben burada ayetleri hadisleri gördüm beyaz diyor. Tamam. O zaman ben bu beyazı alırım. Selefin ne dediği beni ilgilendirmez. İşte sapıklığın başlangıç noktası burası. Daha böyle net bir örnek vereyim. Mesela Kur'an'dan ve sünnetten bir mevzu hakkında siyah mıdır beyaz mıdır diye araştırma yapıyorsun. Tamam Yüzlerce rivayet görüyorsun, siyah diyor. Veya şöyle yapalım. Şöyle bir nas var. Bu ip beyazdır. Se Selef de diyor ki bu, bu ip siyahtır. Yani onlarca yüzlerce ayette hadiste naslar görürüz. Yani onlarca yüzlerce hepsi sayı. Aynı içindeki cümleler böyle. Bu ip beyazdır. Tamam. Yani yüz tane hadis var diyelim. Buharide, elli tane Müslüm'de, 60 tane Tirmizi'de. Hepsinde şöyle bir ibare var. Bu ip beyazdır. Ama Selef diyor ki hayır bu ip siyahtır. O zaman biz hangisini alırız? Selefin dediğini alırız. Selefin dediğini almak bunları reddetmek mi? Bu ayet hadisleri. Reddetmek değil. Ne yapmak? O ayet ve hadisleri yanlış anladığımıza hükmetmek. Biz böyle iman ederiz. Tamam mı? Biz teslim oluruz yani. Biz ya teslim olacağız selefe ya da ya selefe teslim olacağız ya da hak tayfeden ayrı bir muhalif bir fırkı olacağız. Başka bir alternatif yok. Buna. Anladık? Çünkü neden? Bunun ayet, hadis bu beyazdır diyorsa, selef buna siyahtır diyorsa selefin dediği hak neden? Çünkü Nebis-i ne diyor? Benim ümmetim dolaret üzerine birleşmez. Burada ümmetten kasıt, buradaki cemaatten kasıt, ümmetten kasıt, toplanmaktan kasıt Allah Resulü'nün eshabı ve onun yolunda giden ehl sünnet. Kıyamete kadar hak olacak bir tayf var ya öğlen. İşte o tayfedir. Tamam. O yüzden e, diyoruz ki biz Selefin icma ettiği konularda teslim oluruz. İstediğimiz kadar muhalifini nasıl bulalım, zıttına nasıl bulalım, zahiri zahiri zıttına delalet etsin biz yine selefe alırız. Tamam. Çünkü birçok sebebi olur. Bu ip beyazdır diyor diyodur belki ayetlerde ve hadislerde ancak onesolunmuş olabilir. Umumdur onu mutlak. Umumdur onu haslaştıran bir rivayet vardır. Haberimiz yoktur. Mutlaktır onu mukayyetleştiren rivayet. Bir sürü sebep olabilir senin ya onu, ya onu yanlış anlamanı Onlarca ne olur? Sebep olabilir senin onun yanlış anlamına. Ama selefin icması hata etmez. Tamam. Allah Subhanahu ve teala e, bu ümmetin, selef ümmetinin icmasını bize hüccet olarak tayin etmiştir. Resul de keza. Tamam. O yüzden biz ne kadar nasp vursak bulalım, selefin mezhebine muhalefet ediyorsa o İcmasına muhalefet ediyorsa o, biz onu ne yaparız? Ayet adısları reddederiz mi diyoruz? Hayır. Ne yaparız? Aklımızı burada reddederiz. O ayet ve hadisleri yanlış anladığımızı hükmederiz. O yüzden ne, ne diyorum? Dikkat et, ayet ve hadislerin zahiri selefin mezemine ters düşerse. Yani zahiren bize ters gelsin. Yoksa aksi halde hiçbir zaten ayet hadis selefin mezhebine ters olamaz. Ama sen ters gibi gör, görüyorsan bir ayet hadisi, onu yanlış anladığına direkt hükmedeceksin. Tamam? Bu biraz usulü mevzu. ileride belki buna daha çok değiniriz. Peki, konumuz dedik ki Selef'in mezhebinin Selef'e göre iman nedir? Tamam. Konumuz bu. Bu derslerdeki amacımız Selef'in imandaki görüşünü tahliye etmek. Bir görüş var zaten. Bu görüş ortada. O, o, o görüşü ortaya sunup açmak. tamam Bazı ilmi ibareleri insanların önüne kolaylaştırarak sunmaya çalışmak. Amacımız bu. Selef'in mezhebinde işgal veya aralarında çelişki gibi görülen mevzuları defetmek dersimizdeki amacımız bu. Tamam? Çünkü biz ne diyoruz? Mesela selef selefe göre eee imanda icma vardır. Ancak mesela selefin arasında iman tarifinde olsun veya iman bazı imanla alakalı bazı mevzular anlatılırken aralarında işgal veya çelişki gibi görünen bazı şeyler olabiliyor. Bu çelişki gibi görünen şeyler insanın ilminin kıtlığından kaynaklanıyor. Yoksa bu çelişki veya kapalı bir şey değildir. İşgal değil yani bu. Biz bunu işgal anlayabiliriz. İşte bütün noktaları açmak, çözmek. Selefin arasında bir ihtilaf olmadığını, icma olduğunu beyan etmek. Selefin cümlelerindeki kapalılıkları açmak. Tamam. Bidat ehlinin şüphelerini def etmek. Yine bu dersteki amaçlarımızdan bir tanesi. O yüzden diyoruz ki e, inşallah alimlerin sözlerini biz burada selefin Selefin telef alimlerin imanla alakalı sözlerini ne yapacağız özellikle gündeme getireceğiz ve bu sözleri telif edeceğiz, lafızlarındaki farklılıkları inceleyeceğiz. Ondan sonra getirdikleri istidlallerin fıkhi noktalarını belirteceğiz. Tamam, ilmi taksimatları ele alacağız. Derdimiz ayet hadisleri tespit edip ispatlamak değil. Oraya tekrar vurguluyorum. Ee, o yüzden ayet ve hadislerle zaten geçmişte ispatlanmış bu imanı açmak, tefsir etmek. İlk 7-8 ders yapılacak. Mukaddime babında. O yüzden burada hemen buraya vurgu yapalım ve bunu burada açıklayalım. İmanla alakalı 7-8 ders belki daha az olacak, belki 10'a çıkacak. Allah-u Alem yani bu civarlarda, 7-8 civarında bir ders olacak imanla alakalı. Bu imanla alakalı bu ders mukaddime ders olacak. Yani işte işine gücüne giden bir adam, avam, tamam. Yani iman hakkında genel bilgilere sahip olmak isteyen, aydın olmak isteyen bir insan bu 7-8 mukaddimeyi bizle takip edip bu bilgileri elde edip bununla amel edip e, bu bana yeterli diyebilir, tamam. Ancak e, biz bu mukaddimeden sonra, 7-8 dersten sonra işin daha çok tafsili boyutuna gideceğiz yani avam bir insan için veya ben işte işin çok ilmi boyutuna inmek istemiyorum. meseleleri çok derinlemesine araştırmak istemiyorum. Ben genel hatlarıyla iman mevzularını bileyim, bunu amel edeyim, bu bana yetsin. Genel olarak iman nedir? Ehli sünnete göre bilim diyorsa bu insan ne yapacak? Bu insan bu insan 7-8 derslik bu mukaddemeyi takip etmesi ona yeterli. 7-8 ders biz tabir sahipse bir temel vereceğiz. Bu temelden sonra işte 7-8 dersten sonra şey yapacağız ilerleyeceğiz. E, kaldığımız yerden devam edeceğiz ama artık meselenin ince noktalarına, ilmi boyutlarına ineceğiz. Fırkaların görüşleri, onların şüpheleri, şüpheleri def etmeleri diye verme vesaire. Tamam. Şimdi e, Bismillah diyoruz başlıyoruz. ehl Sünnet'e göre iman. Şimdi İslam'da ortaya çıkarılan ilk bidat, haricilik bidatdır. İmanla alakalı olan bidattır. Bir insan dese ki İslam'da, İslam adını ortaya çıkarılan ortaya çıkmış ilk bidat nedir? Ne diyeceğiz? İmanla alakalı bidattır. Tamam mı? i̇bn Rahim olan işte istikamede dediği gibi yine İbn-i Recep-ül Hanbel'in cami ulim hekemde dediği gibi ortaya çıkarılmış ee, ilk bidat nedir? İmanla alakalı bidattır. Toplulukların etrafında toplandığı ilk bidat el Milli Bidatı'dır diyorlar. Baktığın zaman e, İbn-i Recep-ül Hanbel'i İbn vesaire eserlerinde zikrederler. Ortaya çıkmış ilk bidat derler ki İslam'da el-fâsikul millî bidatıdır. Yani büyük günah işleyenlerin durumu ile alakalı olan bidattır. Biliyorsunuz e, yani hariciler tekfir etti büyük günah işleyenlere. Mu'tezile dedi ki hayır, büyük günah işleyenler mümin de değil, kafir de değil. El-menziletu beynel-menzileten. Yani i̇ki yol arasında bir yol. kulli hal böyle bir bidat ne zaman çıktı? İslam'ın e, işte özellikle zaten Halifelerin sonlarına doğru bu bidat ortaya çıktı ve bu haricilik bidatı diğer bir ismiyle. Ama mevzunun kendisi imanla alakalı. Bu da ne? imandan hangi bölüm? Büyük günah işleyenlerin konumuyla alakalı. Tamam mı? Bunu anladım. Şimdi iman, lugat olarak, sözlük manası olarak nedir? Sözlük manası olarak, lugat olarak iman ya tasdik etmek ya ikrar etmek. Neymiş? Ya tasdik etmek ya da ikrar etmek. Şimdi bu, bunların arasındaki fark vesaire hangisi sahih? Yani şu an buna girmeyi düşünmüyorum ancak ileride belki ihtimalen o da kesin değil. Yani artık düşünürüz maslahata binaen. Şu an e, onu gerekli görmüyorum tabii. Şu anda iman, lugaten, tasdik mi daha doğrudur, ikrar mı daha doğrudur? Bu çok çekişmeli, münakaşalı, uzun bir mevzu. O yüzden buna pek şu an girmiyoruz. İleride ise belki gideriz, Kesin değil. Tamam o yüzden diyoruz ki lügatta iman ya tasdik etmek ya da ikrar etmek. Şimdi ahi, ehl-i sünnete göre ıslahen iman ne demek? İman birisi sorsa bana öyle bir cümleyle imanı anlat ki böyle genel hatlarıyla iman mevzusunu sınırlasın içine alsın. Deriz ki bu kişiye iman ehli sünnete göre iman beş temel rükün üzeredir. Beş temel rükün üzeredir. Yani beş tane ana temel rükün vardır ki bu imanı genel hatlarıyla sınırlar. Diyoruz ki bir söz, iki kalp, üç azalar, dört imanın artması, beş eksilmesi. İşte bu şer iman nasıldır? Ehli sünnetten bazı ilim ehli bunu güzel bir cümleyle e, şey yapmışlar ki e, anlatmışlar ki insan bunu ezberleyebilsin. Şimdi sana tekrarlayacağım. Dikkat edin Der ki Sünnet El-İmanu, kavlun billisen El-İmanu, kavlun billisen İtikadun bilcenen Amelun bilerken Yezidu bitta'ati ve yankusu bimasiyeti r-Rahmen. Beş şey. Bir daha söylüyorum. İman, kavlun billisen ve itikadun bilcenen ve amelun bil erkan yazidu bi taati ve yanqusu bi maasiati rahman tekrarlamaya çalış bakayım el iman el iman kavlun bil lisan kavlun bil lisan itikadun bi tiqatin bil janan bil janan amelun amelun bil erkan bil erkan yazidu bi taati yazidu bi taati ve yanqusu ve yanqusu bi maasiati rahman neymiş bunun manası iman el iman kavlun bil lisan dil ile Tasdip. söylemek kavl etmek İtikadun bil cenan. Cenenden kasıt burada kalp. Kalp ile itikad etmek. Amelun bil erken, Rükünler ile amel etmek. Rükünlerden kasıt azalar. Yezinu bi taati ile artar. Ve enkusu bi maasiyetir rahman. Rahman'a yani Allah'a masiyetle, günah işlemekle ona karşı günah işlemekle ne yapar? Eksilir. Tamam. O zaman toplu bir e, manayla iman kalp ile tasdik, dille ikrar, azalarla ameldir iddia da artar, masiyetle eksiler. Tamam. Bak şimdi ahl-ı Genel, sünnet... Genelde üçü olmuyor mu? Nasıl? Genelde üçünü diyorlar. Şimdi üçü şöyle. Üçü iman neler dahildir? Bunun açıklaması. Geri kalan ikisi şimdi dikkat et. Mesela selefte istisna mevzusu yok mu? İmanda istisna yapmak inşallah ben müminim demek. Bak dikkat et. Bu beş lükünden saymamışlar. Çünkü kalp, dil, ameller artması ve eksilmesi, imanın olmazsa olması. Bunlar çok önemli. Burada hataya düşen kat'i bir bidat, bidatta hataya düşmüştür. O yüzden bu tarifin içine istisnayı pek sokmamışlar. Çünkü istisnanın bu beş rüküne göre değeri çok daha hafiftir. Yani inşallah mümin dedim veya demin çok büyük bir şey değil bu beşe göre. Bir rükün teşkil edecek derecede değil yani. Anladın? O yüzden bu beşine zaten bu beşe hakkında hep tartışma, münakaşa, birbirini bidatla suçlama hep bu beşi etrafında dönmüştür daha çok. Yani imanda istisna mevzusu çok şiddetli bir mevzu değildir. Tamam Bunu böyle bir Şimdi bak akayım. Ehl-i sünnet bizim elimizde tabi bunların hepsi ileride, ileride daha çok delillendirilecek anlatacağız da. Bundan önce bak buraya dikkat etmemiz lazım. Ehl-i sünnet vel cemaat. Mesela ö, e, bu beş şeyi içinde barındıran öyle bir delil yakalamış ki mesela bizim elimizde öyle deliller var ki ama bunlardan bir tanesi var özellikle bu beş şeyi direkt men içinde içeriyor. Şimdi Ebu Hurayra hadisi Müslim'de maruf. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? El iman bid'un ve 70 şube. İman 70 küsur şöbedir. A'la-h kavlu la ilahe illallah. En üstünü la ilahe illallah söylemek. En altı yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. He? Ve adna-h imatatu'l eza'a'n-tariq. En altı Yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Sonra diyor ki وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ minal <الْإِيمان> <gülüyor> iman Hayat-ı imandan bir şubedir. Bak şimdi bakın. Bizim elimizde beş tane hüküm var değil mi? Birincisi bir. Bu beşi söz söz artması eksilmesi. İşte iman budur. iman imanın sınırı budur. Şimdi bak, Ebu Hureyre hadisine dikkat ettiğimizde Müslim'deki ne diyor? Şimdi bak, bu 5'i de içinde var. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem el imanu bid'un ve 70 şube. 70 küsur şubedir. Değil mi? En üstünü ne yakın? En üstünü La ilahe illallahı ne yapmak? Söylemek değil mi? Evet. Cevap ver bu arada. Evet. Söylemek değil mi? Evet. Bak şimdi. El imanü bid'u muhesebe ona şube. İman 70 kişidir şubedir. En üstünü la ilahe illallahı söylemek. Bak söz burada. Tamam. Hadisin burasında. En altı ne? Yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Nedir? Azalar ile ameldir değil mi? azalar ile amel bak burada hadisin burası hadisin burası değil mi sonra ne diyor haya da imandan nedir bir şubedir. haya hangi amellerden kalbi, kalbi. amellerden değil mi bak burayı da kapsadı şimdi hadisin hadisi başa alalım en üstü la ilahe illallah bak dedi ki imanın en üstü demek ki iman üstü var altı var Yükseği var alçaya var bak, en üstü la ilahe illallah bak artmasıyla alakalı deril en altı Yoldan eziyet verecek şeyler kal. Bak en altı dedi. Demek ki imanın en alt derecesi var ekstilmez. Son azalara girer. He? Azalara giren kat, budur işte. Amel. Bak bu azalar. Azalar ile amel. Kalb ile itikad, kat. Söz ile tasdik. Tasdik. Değil mi? İmanın imanın artması imanın eksilmesi diyoruz ki bizim elimizde öyle bir davet var ki bu beşinde kapsıyor. İman Nebi sallallahu diyor ki el-imanu bi-dhon ona şube. E, i̇man 70 küsur şubedir. En üstünü la ilahe illallahı söylemek. Tamam? En altı yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Hangisi buradan? Azalayla amel değil mi? Çünkü senin uzuvlarından birisi evet veya ayak, yoldan gelecek, yoldaki eziyet veren şeyi kaldırıyorsun ayağını itiyorsun veya eline kaldırıp atıyorsun azabeyle amel burada sonra Nebisa selam mi ne diyor veya şubetun minel iman haya da nedir? İmandan bir şubedir bak haya kalbi amellerden değil mi? Şimdi burada kalb ile itikat burada kasıt ney selefin? burada kasıt şu, şimdi selef ne diyor? kalbi ameller imandan mıdır dil midir? İtikad kalbi bir ameldir değil mi? Bunların, Bunlardan bir tanesinin dahil olması hepsinin dahil olmasını gerektirir. Çünkü hiçbir fırka arasında yani 73 fırka arasında da şöyle bir tartışma yok. İman e, kalbin amellerinin bir kısmı girer bir kısmı girmez. Böyle bir şey yok. Ya kalbi amel imana dahildir ya değildir. ehl sünnete göre dahildir. Aşırı bazı mücrelere göre dahil değildir. Şimdi bu haliste biz kalbi amellerinden olan hayayı soktuk mu? Soktuk, değil mi? O evet. zaman bütün kalp amelleri girer. Ki kalp amellerinin en başında gelen zaten nedir? İtikattır. Anladık burayı. Sonra hadiste devam ne dedi? En üstün La ilahe illallah demişti değil mi? Demek ki imanın üst seviyesi var, alt seviyesi var değil mi? Bak. İmanın artması üst seviyesi. En üstün La ilahe illallah. En altı eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Bak demek ki imanda alt derece de var. İman ar arasında fazilet fazilet. Tamam. Burayı anladık. Şimdi bu konu eli sünnet içinde icma olan bir konudur. Tamam mı? Bunu söyleyelim. Dil, kalp, azalarla amel artması ve eksilmesi. İşte bu beş hakkında ne var ehl sünnette? İcma. i̇cma var. Şimdi burada bir tembih var. Dikkat edilmesi gereken bir nokta var ince. Şimdi imanın eksilme ve azalma. Azalma, eksilme aynı şeyler. Dikkat et buraya bak. Sorabilirim tamam Buraya dikkat et. Şimdi imanın eksilme ve azalma lafzı hakkında İmam Malik biz ne dedik? Selif'in görüşlerini tahlil etmek zorundayız. Tamam mı? Şimdi imanın eksilme ve azalma lafzı. Bak dikkat et. Eksilme ve azalma neyi? Lafzı. Hakkında İmam Malik'ten İmam Malik'in iki görüşü var. Birincisi eksilme lafzını kabul ediyor. İkinci görüşünde ise bir görüş daha var ondan rivayet edilen. Eksilme lafzında tavakkuf ediyor. Bak bir görüşü varmış ne? Eksilme lafzını açık açık söylüyor. Yani imanı tarif ederken diyor ki artar ve eksilir diyor. Eksilme lafzını kullanıyor. Bazı rivayetlerde de iman artar diyor ama eksilme lafzını söylemiyor. Tavakkuf ediyor. Bak inkar ediyor demiyorum dikkat et ne diyorum? Tavakku. Tavakkuf ediyor. Duruyor yani söylemiyor sadece. Sadece o lafızı söylemekten imtina ediyor. O kadar. Yoksa lafzın gerektirdiği manayı inkar etmiyor. Bunu anladık. Şimdi eksilme lafzını inkar etmesi demiyoruz. Ne diyoruz? Tavakkuf etmesi diyoruz. Tamam mı? Çünkü bir görüşte ne dedik? Onda hem artma ve eksilme lafzını kullanıyor. Bir görüşe baktığımızda artar diyor ama eksilmeyi inkar eden hiçbir lafız yok İmam Malik'ten. Tamam mı? Yine diyoruz ki İmam Malik'ten meşhur olan hangisi peki? İki rivayet var. Meşhur olan hangisi? Artma ve eksilmeyi Net bir şekilde söylediği rivayet. Tamam Yani eksilme lafını e, kabul etmesidir, ispat etmesidir meşhur olan İmam Malik'ten. Tamam Meşhur olan rivayet bu. Tabi burayı şimdi tekrar vurguluyoruz. Diyoruz ki İmam Malik hiçbir zaman iman eksileri inkar etmemiştir. Sadece kendisinden meşhur olmayan bir rivayet var. Orada da sadece eksilir lafzını söylemekte tavakkuf ediyor, duruyor. Bir kullanmayı kullanmada tavakkuf etmek, durmak ayrı bir şey. O lafzın içerdiği manayı inkar etmek ayrı bir şey. Aralarında dağlar kadar fark var. Tamam, o yüzden hiçbir zaman İmam Malik imanın eksilmesini inkar etmemiştir. Sadece eksilme lafzını kullanmaktan çekinmiştir bir rivayette. O çekindiği rivayette meşhur değil. İman Mali'nin ashabında. Tamam Yani imanın eksildiğini bak şimdi imanın eksildiğini inkar etmemekle birlikte eksilir lafzını kullanmamayı ne yapıyor? Benimsiyor. Meşhur olmayan bir rivayette. Neden? Burası önemli. Neden İman Mali bunu yapıyor? Şimdi cumhur e, yani cumhur var ehli Sünnet'ten bunlara biraz ters. Şimdi çünkü iman eksileri lafsı. Yani bak eksilir lafsı. Buna ne diyoruz? Noksan, değil mi? İmanın noksan etmesi, noksan kelimesi. Eksilme araçası noksan, naks'tan geliyor. Eksilir lafsı ne kitapta ne de sünnette varid olmuş değildir. Şimdi imanın arttığına dair delil bulabilir misin? Çok, değil mi? Değil mi? Allah anıldığı yani zaman kalpleri ölüperir değil mi? Allah'ın ayetleri okuduğu zaman imanı artar. Bak, nafızlar buluyoruz. Peki eksilmesine dair hiç aklında bir rivayet var mı? Naks alakalı. Naks lafzını kullanın. Eksilme lafzını kullanın diyorum. Dikkat et. Var mı? Allahu alem. Ben şu ana kadar ulaşmadım. O yüzden eksilme lafzı, lafız olarak hiç Kur'an ve sünnette bakmanı olarak var. İman eksiline dair rivayetler çok. Bunda zaten icma var. Selefte icma var. Ancak eksilme lafzını bizzat. Kullanan hiçbir rivayet ben şu. Bu arada ne? Görmedim. Şunu bir durdursan Akı. Evet. Kaldığımız yerden devam. <gülüyor> Şimdi. Neden dedik Akı? İman eksilir yani eksilir lafzı ne kitapta ne de sünnette ne? Hmm. varid olmuş değil. Ne kitapta ne de sünnette. Hiç var mı aklında bir delil? Yok. Hmm. Kur'an ve sünnette. Eksilme dair. İşte sadece bundan dolayı bu lafzı kullanmaktan çekilmiştir. İşte Kur'an ve sünnette eksilme kelimesi valid olmadığı için. iman hakkında kelime olarak. Tamam Gerçekten de Kur'an ve sünnete baktığımızda iman için eksilme lafzını bulamıyoruz kat'i olarak. Sadece bazı işaretler var o da kat'i değil. Lafza, lafza yönelik bazı işaretler var o da kat'i değil. O yüzden zaten biz hiçbir zaman ne iman eksilir, eksilmez diyor muyuz? Hiçbir zaman demiyoruz. İman malik bile demiyor. Eksilmez Değil. demiyor. Sadece o lafı kullanmaktan e, imtina diyor. Zaten icma var. Hatta zıttını söylemek küfürdür bile. İmanın eksildiğini inkar etme küfürdür zaten. Tamam Şimdi bazı ilim ehli mesela Ebu Davud es olsun sünneninde mesela. Yine İbni Battal İbane'de olduğu gibi imanın noksanlığının yani eksilmesiyle alakalı Bukhari müslimdeki mesela şu hadisle istidlal ediyorlar. Ancak Allahu Alem bu istidlal zahir değil. Ahir. Bu istidlal ne değil? Zahir değil. Biz istiddal. ne dedik? Ne Kur'an'a baktığımızda ne de sünnete baktığımızda eksilme lafzını içeren bir rivayet bilmiyoruz. imanın eksilmesi. Ancak Ebu Davud Es-Sicistani Sünnü'nün sahibi, yine e, İbn-i Batt'a Selef alimlerimizden. Bunlar mesela e, eks silme lafzını ispat eden rivayet getiriyorlar. Mesela şu e, rivayet e, ne diyor? Ma raaitu azhab li zillu bi minkuna naqsa taqla medinan. Ben sizden akıl sahibinin yani bayanlara hitaben, ne diyor yani bir sesle. Ben akıl sahibinin aklını sizden daha çok alan dini ve aklı eksik ne? Bak dini ve aklı eksik hiç kimse bilmiyorum diyor ne bir sesle. Görmedim diyor. Sizin gibisin. Aklı ve ne? Dine eksik. Diyorlar ki işte Ebu Davud, etsiz olsun, olsun, selef evine battı olsun, bu hadiste dinin eksikliği söyleniyor. Doğru mu? Kadınlara hitaben ne diyor Nebriyus'un? Sizden daha çok aklı ve dini eksik görmedim. Diyorlar ki bak demek ki eksik lafsı Kur'an ve sünnette geliyormuş. Çünkü neden? Hadiste dini eksik görmedim diyor değil mi? Yani dini eksik diyor değil mi? Şimdi din eşittir ne diyorlar? Din eşittir i̇man. iman. O zaman demek ki eksilme lafzı var. Burayı anladık. Vallahi. Burayı tekrarla bakayım. Din eşittir iman. Burayı, burayı yani onlar nasıl hadisten istila etmişler? Diyorlar ki... Dini eksik görmedim, din de eşittir iman. Ha, din de eşittir iman. Hı. Hadiste ben sizden daha çok aklı ve dini eksik kimse görmedim Görmedim. Diyor. O zaman eksilme lafzı o var dinde. dinde eşittir iman olduğuna göre. Demek ki imanın eksildiğine dair bizim elimizde rivayet varmış diyorlar. Tamam Yani imanın eksilme lafzını her zaman bak vurgu yapıyorum. Lafızın, lafızda sorun var yoksa eksilmenin manasında değil. Bir sürü e, kalbinde zerre kadar imanı olanları cehennemden çıkarın. Bak demek ki iman eksiliyormuş. Bunda bir şüphe yok. Biz sadece eksilme lafzı var mı yok mu onda? burada tartışıyoruz tamam şimdi ancak Allahu Alem dediğimiz gibi yani bu delil her ne kadar delalet ettiği nokta varsa da bu hadisin bu Ebu Davud'un İbni Battın'ın getirdiği bu rivayette her ne kadar delalet noktası varsa da eksilme ile alakalı kat'i değil kat'i değil yani bu delil bu delil ile istillal net değil Zaten bundan dolayı Ehl-i Sünnet'in akideyle alakalı yazmış oldukları kitaplara bak. Çoğunda bu delili zikretmezler. İmanın eksilmesinin, eksilme lafzını ispat etme ile alakalı bu delili akide kitaplarının çoğu zikretmemiştir. Çok büyük bir kabul görmemiştir bu. O yüzden bu net değil. Tamam mı? Çünkü burada şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlar için ne diyor? Dinin noksanlığından bahsediyor, değil mi? Dinin noksanlığından, eksikliğinden murat imanın eksikliği olduğu kat iyi değil bu rivayette. Sadece amellerinin eksikliğidir bu rivayette bağlı. Tamam. Zaten kişinin amellerinin eksilmesiyle imanı eksilir diye bir itiraz getirebilirsin bana. Doğru mu? Şimdi biz mesela ehli Sünnet alimlerimiz mesela Ebu Davut olsaydı şu an i̇bn Battı olsaydı bizim ehl Sünnet alimlerimiz mesela veya onların dönemindeki ehl Sünnet alimleri onlara şöyle derdi. Buradaki dinin eksikliği amellerin eksikliğidir. Yani o kadın hayız olduğu zaman amel işleyemeyeceği için orada amellerinin eksikliği olmuştur. Şimdi e, Ebu Davud ve İbni Battı hemen bir itiraz getirebilir. Der tamam. E, her ne kadar amellerin de eksikliği olsa buradan maksat. Sonuçta amel eksildikçe iman ne olur? Eksilir. Değil mi? Çünkü amel imandan bir cüz. Ona da cevap var. Ne diyoruz? Bak şimdi hakiye. Sadece amellerinin eksikliği dedi ki biz bundan dolayı hayız olan bir kadın hayız müddeti içerisinde namazı terk ettiğinde bu kadının imanı eksilir mi yoksa bulunduğu hal üzere midir kadın şimdi hayız olduğu zaman namaz kılacak mı kılmayacak değil mi şimdi bu kadın hayız oldu diye namaz kılamıyor o haliyle evi, hali arasında bir fark mı oldu hiçbir fark yok bulunduğu hal üzeredir o kadının Hayızdan önceki bulunduğu halde eşittir. Neden? Çünkü namaz kılarken neden kılıyordu bu kadın hayız olmadan önce? Allah'ın emrinden dolayı değil mi? Allah subhanahu wa evet. emrettiği için kılıyordu. Şimdi ise terk ederken bu kadın hayızlıyken neden? Yine Allah'ın emri. Allah o yüzden kadın namazdan hayızdan önce namazı terk ederse şey namazı kılarsa bu namazı kılmayı Allah rızası için yaparsa bu onun için nedir? Selam. Bir ev, ibadettir. Hı. Aynı şekilde terk ettiği zaman hayırlı iken. Sırf Allah emretti diye o niyetle terk ederse nedir? Bu da onun için ibadet. ibadet. O Bilakis yani kılmamakla Allah'ın emrini yerine getirmeye niyet etmiştir bu kadın. Otomatikman ibadete dönmüştür zaten. Anladın mı? O yüzden bu hadis net değil yani. Bundan dolayı bu hadiste istilal edenlere şu tip itirazlarda bulunabilir. bulunabilir. Deriz ki mesela sizin bu kavminize göre denir ki size Hayız gördüğünden dolayı namazı terk eden kadının imanı eksildi diyebiliyor musunuz? Diyeceklerdir ki hayır. Öyle demek zorundalar. Çünkü namazı Allah'a itaatten, Resulü'ne itaatten dolayı terk etmiştir. O zaman otomatikman imanını eksilmemiştir. Şimdi bir dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var. Burası çok önemli. Kaç dakika var bu arada? Bitmesine bir bak bakayım. Kasabı. 35 dakika oldu daha. 35 tamam, inşallah. Şimdi... Bazen selef'in imandaki imandaki imanla alakalı sözlerine baktığımızda imanı tarif ediyorlar. Biz mesela bir tarif ettik burada. Selef'in işte bu tip imanın tarif ettiği sözlerine baktığımızda tenevuaat dediğimiz yani böyle çeşitlilik dediğimiz tenevuaat babında çeşitlilik babında cümlelerle anlattıklarını görüyoruz. İmanı çeşitli çeşitli değişik cümlelerle anlatırlar. Yani sen bana imanı tarif et dersin, ben bir ehli sünnetimdir, sana anlatırım. Başka bir ehl sünnete gidersin. O da sana anlatır. Ama başka cümleler kurabilir bu. Yeter ki mana ne olsun? Farklı olmasın. Cümlenin, kelimelerin, lafızların farklı olması çok büyük bir şey ifade etmez. Lafızlar bidat olmadıktan sonra çok büyük bir, ifa bir şey ifade etmez. Önemli olan mana sayı olsun. Bundan dolayı selefin lafızlarına baktığımızda çeşitli farklı farklı cümlelerle imanı ne yaparlar? Tarif ederler. Mesela görürsün ki selef bazen selef İmam, i̇mam, Selef imamlarının bazıları ki Selef'in çoğunluğu bu cümleyi kurar. Ne derler? İman söz vahmelidir. İman söz vahmelidir. Şimdi biz e, şeye baktığımızda e, Selef'in sözlerine baktığımızda mutakaddim akıyı özellikle. Bak dikkat edin. Eski ilk dönem Selef'e baktığımızda Tabi'in dönemlerine Tabi'in tabi dönemlerine İmanın tarifine baktığımızda nasıl Kullanmışlar en çok şu cümleyi bulursun İman söz Ve Ameldir Şöyle yapalım İman İman söz ve ameldir Tamam En, en meşhur hangisi En meşhur bu Mesela yine Bazılarından görürsün ki bu da Bu kimin sözüydü ahi Selef'in. Sef. Hepsi Selef'in sözü. Birazdan açıklayacağız. de bu hangi Selef'in? İlk dönem Selef'in. En çok kullandığı söz cümle imanın ile alakalı. Hangisi bu? Söz ve amel. Söz ve ameldir. Tamam. Burayı anladık. Bazen de yine Selef alimlerini görürsün ki bu da müteahhirlerin en meşhur sözüdür. Bu mütekaddinlerin en meşhur sözü. Yani ilk dönemin. Muteahhirlerin sonradan gelen Selef'lerin Selef alimlerinin, Selefi alimlerin ehli sünnet alimlerin daha sonraki dönemlerde gelen selef alimlerin en çok kullandıkları cümlede mesela görürsün ki bunları derler abi. ki iman söz, amel ve niyettir yani söz amel ve niyet, niyetten maksat kalp zaten. en çok bunu duyarsın yine mesela bazılarını görürsün der ki iman dille ikrar, kalp ile tasdik ve azalarla amel. bak mesela 3 cümle zikrettik bazen derler ki söz ve ameldir bu mütekaddim seleften en meşhur olanıdır Bazen de duyarsın ki iman, söz, amel ve niyettir. Bu da müteahhir selefin en çok kullandığı, en meşhur olandır. Ee, bazen de görürsün derler ki iman, dille ikrar, kalbe ve tasdik, azalarla ameldir. Bunu da görebilirsin. Yine bazen görürsün ki derler ki iman, söz, fiildir. Şey, iman, söz ve fiildir. Bunu da görebilirsin. Mesela iman bukaya bunu kullanmıştır. Söz ve fiildir demiştir. Yani hep bu şekilde çeşitli cümleler görebilirsin. Tamam mı? Peki bunlar ne? Bunların arasına baktığımızda hiçbirisinin arasında ne yok? Herhangi bir mana farklılığı var mı? Birisi kalp ve niyet demiş, birisi itikat demiş. Sonuçta işte hepsi neyle alakalı? Kalple alakalı. Ancak akıya bak. Burada önemli bir nokta var. Şimdi mesela diyoruz ki seleften gelen bütün bu cümleler haktır. Birinde kastedilen diğerinde kastedilenin aynısıdır herhangi bir cümlede kastedilen diğer cümleyle kastedilenin aynısını Sadece ne? Lafızlar farklı. Bak şimdi iman söz ve ameldir lafzını burada tahrir edelim. Bak şimdi bakayım. Söz ve ameldir. Yani bir, söz. iki amel. Hani burada itikat? Değil mi? Mesela iman bu ne diyor? Ben binden fazla ilim ehliyle karşılaştım. Hepsi iman ne diyordu? Söz ve Ameldir. Ve baktığımızda bu da benzer bir sürü görürsün. Bak şimdi bakayım. Selefin sözden kastı ikidir. Sözden kastı ikidir. Amelden kastı da iki şeydir. Sözden maksat. Bir, kalbin sözü. Sözü. Bir de dilin sözü. Sözü amelden e, maksat tamam amelden maksat kalp amelleri kalbin amelleri ağızların amelleri neden çünkü söz ve fiil söz ve ameldir diyen imana söz ve ameldir diyen selefe baktığımızda kendi bu cümlelerini kitaplarında akide kitaplarından Açıyorlar. Anladın? Ne yapıyorlar? Açıyorlar. Zaten e, kalpte hemen hemen hiçbir fırkanın e, neredeyse bir sorunu olmadığı için kalbi zaten gündeme almamışlar. Söz ve ameldir demişler ve amelden iki şey, sözden iki şey kastetmişler. Sözden maksat ne? Kalbin sözü. Kalbin sözü ne demek? Bunu açıyoruz hemen. Kalbin sözü şu demek. Mesela İbni Teymiye'ye baktığımızda Selef'in bu sözünü çok güzel şerh eder mesela. Kalbin sözüne baktığımızda kalbin sözünden maksat nedir? Kabulü, ikrar, ikrar, kabul, itiraf. Tamam? Kalbin sözünden maksat bu. Allahu Subhanahu ve Taala'nın verdiği haberleri, emirleri ikrar etmek, itiraf etmek, tasdik etmek, kabul etmektir. Tamam? Dilin sözünden maksat işte İslam'a giren la ilahe illallah. La ilahe illallah. Tamam. Şaharet yani. Evet. Buna dilin amelleri de girer. Tezbiye, çekmek, Kur'an okumak, sohbet, vermek tamam. Burayı anladık. Kalbin amellerinden maksat nedir? Mesela işte kal kalbin amelleri Allah'ı sevmek, sevmek, korkmak, tevekkül etmek, Vesaire yani. Tamam. Azaların ameli işte. Azalarla yaptığın amel, Namaz. Oruç. Yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Vesaire. Tamam. Burayı anladık. Şimdi bu tabloya bakarak anlatmaya çalış bakayım anladın. Söz iki şeyden ibarettir. Şimdi ben sana sorayım sen anlat. iman İman. Mütekaddim Selefe göre nedir? Söz ve amel. Heh. Söz ve amel. Peki sözden kasıtları ne? Kaç ka tane? Ka i̇ki tane. İki tane nedir bunlar? Kalbin sözü bir de dilin sözü. Heh. Peki amellerden kasıtı kaç? İki. Ee, ne bunlar? Kalbin ameli ahzaların ameli. Heh. Peki kalbin sözü. Şimdi söze gelelim. Kalbin sözünden kasıt ne? Bir kırar kalbe etmek, etmesi, kabul, kabul etmek, ya, iman etmek, inanmak. Ha, kalbin inanması, kabul etmesi, tasdik etmesi. Hmm. Allah Resulü'nün haberlerini iman ettin, kabul ettin. Peki dilin sözü ne? Mesela la ilahe illallah yani, kişi, kişi imana gireceği zaman, İslam'a gireceği zaman la şahadet getirir. Şahadet getirmesi Kur'an okuması. Ha, yine dilin amellerini sayabilirsin. Tezbeye getirmek lazım. Zikir etmek, sohbet et. vermek, dua etmek. Amellerden kastı iki dedi. Kalbin ameli. Örnek mesela kalbin ameli sevmek. Torkat, Allah tevekkül etmek, tamam Hı. bunun gibi şeyler. Azaların ameli, azalarla yaptıkların Namaz olsun, ameller, tamam. Şimdi bakayım, burada ince bir nokta var. Mesela Şeyh Abdurrahman Sa'di, Allahu alem, tam hatırlamıyorum da ihtimalen akide tül wasdiye şerhinde olacak. Diğer birçok alemlerimiz de, mesela bunu şerh etmişlerdir zaten. Kalbin, bak şimdi buraya baktık ya, kalbin amelleri dedik bir deni. Evet. Ee, kalbin sözü dedik. Bir de kalbin, kalbin amelleri. amelleri. Şimdi kalbin sözü ile kalbin amelleri arasında ne gibi bir fark var? Kalbin amelleriyle. ile bir kalbin amelleri ve kalbin ne? Sözü. Yani kalbin sözü ve kalbin amelleri. İkisi arasında fark şu. Kalbin sözü tasdik edip kabullenmesidir. Kalbin ameli ise bu tasdik edip kabullendikten sonra harekete geçmesidir. Anladın? Mı? Bak şimdi kalbin sözü ne? Mesela diyelim biri kalbiyle iman ediyor ama Bak şimdi kişi önce ne yapar? Tasdik eder. Kabul eder. Değil mi? Buna ne denir? Kalbin sözü. Kalbin. kalbin amelleri ne? Kalbin sözü ve tasdiki gerçekleştikten sonra bunları ne yapmak? Hayata geçirmek. Hayata geçirmek. Kalbin bu tasdikten sonra harekete geçmesi ahi. Tamam. Kalbin harekete geçmesi. Kalp nasıl hareket eder? Sen Allah Subhanahu ve teala'ya iman edersin. Bu dine iman edersin. Kalbin bunu tasdik eder. Sonra artık kalp harekete geçmeye başlar bu tasdikten sonra. Artık Allah'tan iyice korkmaya başlarsın. Sevmeye başlarsın. Tevekkül edersin ona. Kalbin ona yönelir. Tövbeyle. Anlatabiliyor muyum? Ona rağbet edersin, reca edersin Korku, ümit, hepsi bunlar ne? Kalp amelleri Tamam? Kalp amelleri bunların hepsi ne? Kalp amelleri O zaman bir insan derse ki kalbin sözüyle Kalbin amelleri arasındaki fark ne? Kalbin sözü tasdik etmesi ikrar etmesi, kabullenmesi Demektir. Kalbin amelleri ise ikrar ettikten Kabullendikten sonra Boyun eğerek ne yapması? Harekete geçmesi Buna da kalp amelleri diyoruz biz Tamam buraya Burayı anladık. Şimdi başka bir önemli nokta daha. Ve burası son. Burada biteceğiz dersi. Kaç dakika var? 45 dakika oldu. 45, tamam. Öncelikle diyoruz ki ehli sünnete göre icmaen iman için kalp amelleri ne olmak zorundadır? Kalp amelleri bulunmak zorundadır. İcmaen. Kalp amelleri yoksa kişi aksi halde ne olur? Kafir olur. Yani Allah'ı sevmezse Allah'tan korkmazsa kafir olur. Mürciyenin bazı aşıları işte ehl sünneti bu konuda ne yapmıştır? Muhalefet etmişlerdir. Diyorlar ki aslında bizim şu anda konumuz sadece ehl sünnet. Çünkü dedik ki ilk 7-8 mukadimede daha çok ne yapacağız? ehl sünnetin akidesini ikrar edeceğiz. 7-8 dersten sonra artık meseleyi tavsilli işleyeceğiz. Fırkaların görüşleri, onların getirdiği şüpheler, o şüphelere reddiyeler vesaire. Onlar ileride gelecek ama burada özellikle mürciyeyi zikretmek zorundayım ki bu noktada bir yere anlatmak için. Çünkü Bazen bir şeyi anlamak için onun zıttını söylersen daha iyi anlar kişi. Mesela düşün ki bir, bir insan Türkçe yeni öğreniyor. Ee, hızlı kelimesini mesela. Hızlı kelimesini bilmiyor. Sen onu anlatmaya çalışıyorsun. Zorlanıyor. Ama yavaş kelimesini biliyor diyelim o adam. Diyorsun ki hızlı yavaşın zıttıdır. Bak anlar değil mi? O yüzden bu bir kaidedir. Yani bu yaşantımızda da hayatımızda da biz bunu yaşıyoruz. Bazen Varlıklar zıt, zıttını zikretmekle daha iyi anlaşılabiliyor. O yüzden burada özellikle mürciyeye dikkat çekiyoruz ki bir yer anlamak için. Bak şimdi kalk. sünnete göre icmaen ne dedek? İman imanda kalp amelleri olmak zorunda. İtikad. Ve itikattan sonra ne gelir dedik? Kalbin harekete geçmesi. Tevekkül, sevmek. Bunlar olmak zorunda. Tamam mı? Ama mürciyenin bazı aşırıları ki bunlar çok küçük bir tayfedir. Çünkü mürciyelerin Tabir sahihse yüzde %99 99.9'u kalp amellerini imandan sayarlar. Tamam Biz mürciyeleri amel imandan çıkarıyor diyoruz ama bu mutlak olarak böyle değildir. Bu eksik bir cümledir. Bunlar ileride anlatılacak daha çok da. Yüzde ee, 99 kabul eder ama küçük bir taife ki bu işte bu taife maruf gelecek. Mürciyenin bir fırkasıdır. Çünkü mürciye Ebu Hasan el-Eş'ari'nin de makalatul İslami'nde zikrettiği gibi on iki taifedir. Bunlar aralarında. Ee, çok farklıdır yani. Mesela bir Ebu Hanife ile Cadi bin Cehbi bin Safvan'ı bunları bir tutamayız. Bunlar zulüm olur. Büyük bir adaletsizliktir bu. Arasında dağlar kadar fark var yani. Şimdi o yüzden ehli Sünnet'e göre icmaen kalp amelleri imanın olmazsa olmazıdır. Ancak bazı aşırı mürciyeler bunlar çok küçük bir tayfedir mürciyelerden Ehl-i Sünnet'e muharebe etmişlerdir. Bunlar diyorlar ki kalp amelleri olmadan da kişi Mümin olabilir. Kalp amelleri olmadığındaki kişi mümin olabilir. Kalbin tasdik etmesi yeterlidir bunlara göre. Kalp tasdik etsin diyorlar. E, yeterlidir. Tabi bu ehl-i sünnete göre ne dedik? İcmaen batıl bir şey. Böyle bir şey yok. Bu ilerideki derslerde tavsili bir şekilde gelecek. Bunu anlattık. Şimdi bunu anlattıktan sonra bu noktayı müciye ile ehl-i sünnet arasındaki diyoruz ki burada anlamamız gereken e, önemli bir yer var. O da şu. Selefe göre iman şey selefe göre yani ehli sünnete göre iman kalpteki tastikle yani e, kalpteki tasdikte ve ilimde de artma ve eksilme olabilir ehli sünnete göre. Kalbin tasdikinde, kalbin amelinde, kalbin ilminde de artma ve eksilme olabilir ehli sünnete göre. Tasdikte de bu tasdik şüphe manasında değil. Çünkü e, bir peygamberin kalben tasdikiyle miraca çıkmış bir peygamberin kalbi tasdikiyle anlatabiliyor musun? bir ee, fasık bir insanın vesveselerden e, pek kurtulamayan bir insanın tasdiki bir değil tamam tasdikte artma ve eksilme olur bir haddi vardır eğer o şüpheye imanda şüpheye götürüyorsa o zaten küfürdür şüphenin üzerinde ama e, a, eksik bir nokta bu mümkün şüphenin üzerinde şüpheye düşmeyecek kadar az olmayacak şüphe şüpheye götürecek kadar az olmayacak bu zaten Allah'la okul arasında onu kimse bilemez kalpteki imanı Kalpteki tasdikin derecesini. Tamam. Ancak bu amellere ziyaret, sirayet etmesi, etmek zorunda. ayrı bir bab. Tamam. Zahiren sen bir de anlayabilirsin ama aslen tasdik kalple alakalıdır. Tamam. Şimdi e, selefe göre kalpteki tasdikte ve ilimde de ne olabilir? Azamı olabilir. Mesela İbrahim aleyhisselam ne diyor? İşte Rabbim ölüleri nasıl diriltiyorsun? Bana gösterdiğinde Allah Subhanahu ve Taala ne, ne buyuruyor? İnanmadın mı diyor? İman etmedin mi diyor ki bela. وَلَاكِنْ لِيَتْمَاِنَّ kalbi, Evet inandım bilakis inandım bilakis inandım ancak kalbim mutmain olsun diyor. Doğru mu? Şimdi Said İbni Cubeyr gibi tefsir imamları mesela ne diyor Said İbni Cubeyr mi? Tabere'ye baktığında görürsün mesela. Diyor ki ey yani İbrahim Aleyhisselam'ın sözünü tefsir ederken ey de imani imanın imanıma Pardon, ey liyezdare yakini diyor. yakînim, ne yapsın diye? Artsın diye. Şimdi İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Kalbim mutmain olsun diye. Doğru mu? O kalbim mutmain olsun diye kısmını mesela Said i̇bn nasıl tefsir ediyor? Yani yakînim, ne yapsın diye? Artsın Olur. diye. Bak görüyor musun? Selefte demek ki selefi mezhebinde. Konu ne? İmandaki tasdikte dahi artma ve eksilme olabilir. Tamam Kalbin amellerinde artma ve eksilme olur. Tastikinde artma ve eksilme olur. Ee, ağzalarla az, amelde artma ve eksilme olur. Söz ile amelde artma ve eksilme olur. Vesaire. Selef bunların hepsini ne yapar? Selefe göre beş yer vardı ki burada artma ve eksilme olur. Beş yerde artma ve eksilme olur. Bunlar geleceklerde. tavsiye bir şekilde. Tamam. Beş yerde artma ve eksilme olur. Bu beş yerden bir tanesi de nedir? Tastik. Tamam. Mesela yine Seleften i̇bn Abbas'ın talebesi mesela kim? İmam mücahid. Bu ayet içinde ne diyor biliyor musun? İbrahim Aleyhisselam. <gülüyor> <gülüyor> li imani îmâni ee, pardon, liyetmâ inne kalbi kalbi mutmain olsun diye. Diyor ki ey li imani imanın, îmâni. İmanıma hmm. iman katsın diye. İbrahim Aleyhisselam mümindi. En ufak bir şüphesi yoktu. Sadece tasdikine tasdik katmak istedi. Bu da onun Allah Subhanahu ve Teala'ya düşkünlüğünden onun diline düşkünlüğünden kaynaklanıyor. Sen yakin içindesin. Anlatabiliyor muyum? Ama yakinine yakın katılmasını istiyorsun. Tastik üstüne tasdik. <gülüyor> Anladık burayı. Bunlar da delildir ki kalpteki ilim, kalpteki tasdikte artma ve eksilme olur. Ki bu mevzuların hepsi daha tafsilatlı bir şekilde gelecek. Her zaman e, bundan önce biz başka bir iman serisi yapmıştık. 15 ders falan. Oradan falan her zaman vurguluyorduk. İlk 6-7 ders mukaddime bağımında, temel bağımında. Çok tavsiyel değil. O 6-7 derste anlattıklarımızın hepsi tekrar gelecek. Baştan sona hem de. Yani 8 ders boyunca ne anlatmışsak mukaddime olarak veya 7 ders veya 6 ders her neyse. O mukaddime kısmından sonradıkları bütün derslerimizde hep o ilk mukaddime kısmında geçen hepsini yine tekrar edeceğiz ama çok tavsiyeli bir şekilde. Ve üstüne ek yaparak. Tamam. O yüzden bunlar delildir ki kalpteki ilim, kalpteki tasdikte de artma, artma ve eksilme olur. İbn e zaten İbn e Teimiye başka da buna dikkat çekiyorlar. İleriki derslerde inşallah e, daha tafsili bir şekilde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Burada bırakalım inşallah Allahu alem sallallahu arahmi veli muhammed wa ala